alhamdulillah, Vessalatu vesselamü ala Resulillah. Allahu Teala yarattığı tüm peygamberlerin üstün ahlaklı salih birer mümin olduğunu elbette bilir. Onları samimi bir derinlikle ve salih bir imanla yaratan odur. Rabbimizin seçkin, üstün ve onurlu kulları olmalarına rağmen Yine de peygamberler hayatları boyunca birçok imtihanla baş başa kaldılar, denendiler. Senin gibi, benim gibi. Hatta ne fazlası, bekle. Zorluklar, insanların onların samimiyetlerine şahit olması ve onların üstün ahlaklarını örnek almaları, peygamberlerin Allah'a olan yakin ve candan sevgilerinin pekişmesi ve elbette ahirette güzelliklerinin kat kat artması için büyük bir vesileydi. Bu zorluklar bazen evlatla, bazen vücudundaki hastalıklarla, bazen laf anlamayan, söz dinlemeyen ümmetiyle oluyordu. Hiçbir peygamber yoktur ki, bir imtihandan geçmemiş olsun... O yüzden hiçbir kadın, hiçbir erkek yoktur ki, yine imtihandan geçirilmemiş olsun. Kimi zengin olduğunu bilir, zenginliği ile övünür, ama bilmediği, onun da bir imtihan olduğudur. Kimi çok sevilir, kimi çok meşhur olur, kimi, belki dilenir ama hepsinin bir imtihanı vardır. Allahu Teala o sevdiği, seçtiği peygamber kullarından her birini çeşitli şekillerde imtihanlara tabi tuttu. Kimisi kavmi tarafından hiç hüsnü kabul görmeyip yalanlandı, alay edildi, işkencelere maruz kaldı. Belki testereyle doğrandı, Davut ve Süleyman aleyhisselam gibi kimisine de bol nimetler verildi başka bir yerden imtihan edildi. Gelin şimdi bu yolculuğumuza çıkalım. Bakara suresi 214. ayette Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyuruyor mealen? Bismillahirrahmanirrahim Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler, sizin başınıza gelmeden cennete geri vereceğinizi mi sandınız? Başlarına öyle yoksulluk ve sıkıntı geldi. Öyle sarsıldılar ki, nihayet peygamber ve beraberindeki müminler, Allah'ın yardımı ne zaman demişlerdi. Biliniz ki Allah'ın yardımı çok yakındır. Sadakallahu'l-Azim. Kardeşlerim, Allahu Teala'nın onlara verdiği bu imtihan ve mihnetler gazap ettiği için değildi. Bir iyilik, bir mükafat olarak bahşedilmişti. Onlarsa o durumun içine ne gibi bir cevher yerleştirildiğini İyi bildiklerinden dolayı böyle bir imtihanla karşı karşıya kaldıklarında hiç şikayet etmemişler, son derece haz duymuşlardı. Allahu Teala bir peygamberini gönderirken birçok hediye ile gönderir. İnsanların düşüncesinin alamayacağı nimetlerle, rızıklarla, feyiz ve bereketlerle gönderilir peygamberlerin birçok mucizesi vardır, biliyorsunuz. Fakat insanlar bunların ekseriyetini bilmez. Lakin bu kadar övgünün, bu kadar hediyenin yanında imtihan oranı da daha da ağırlaştırılmıştır. Çünkü bu ne büyük bir emanettir. Emaneti ilahiyi taşıyan peygamber, o yükün altında zaman zaman inler, o imtihanların her çeşidine maruz kalır ve her türlü hakarete uğrar. En'am Suresi 34. Ayet Bismillahirrahmanirrahim Resulüm Senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabrettiler. Nihayet yardımımız onlara yetişti. Sadakallahul Azim. Evet. Bütün bunlar reva görülmüştü ama onlar ilahi hediyeleriyle geldiği için Allah'tan gelenin bağış üstüne diyecek kadar eğitimliydiler. Bütün güçlüklere eza ve cefalara katlandılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, insanlar içinde en ziyade mihnet ve meşakkatle imtihan olunan, yani zorluk derecesi bakımından, benim gibi, senin gibi insanlardan daha fazla imtihan derecesine ulaşılan, enbiyayı azam, yani peygamberler, İkinci derecede Evliya-i Kiram, Allah dostları ve üçüncü derecede Onlara benzeyen kimselerdir buyruluyor. Tirmizi hadisi şerifidir. Ve yine bir başka hadisi şerifte, yine Tirmizi'de geçer. Mükafatın büyüklüğü, imtihanın büyüklüğü nispetindedir. Bugün, evet ağır bir imtihanımız olduğunda, nasıl o bizden kaldırıldığı, yani üzerimizden o yük, gittiği zaman bir hafiflik hissediyoruz, nasıl bir mutluluk yaşıyoruz? İşte, bizim üzerimizden kalkacak olan, o sabırla inşallah uğurladığımız, elhamdülillah üzerimizden geçti dediğimiz şey, bizden günahlarımızı da götürüyor. Buna, İman edeceğiz. Ama ne zaman o imtihana sabırla, gönül rahatlığıyla isyan etmeden uğramış olursak? Çünkü biliyoruz ki ve birazdan öğreneceğiz. ilk anda sabretmek gerekiyor. Bir yakanımız vefat etti. Maddi sıkıntılar yaşadık. Bizim hakkımızda veya sevdiklerimiz hakkında birileri bir şeyler söyledi. O an... Buna sabretmek. Zaten belli bir zamandan sonra insan ne yapıyor? Bunu normal karşılıyor, alışıyor. Ne kadar ağır bir hastalık da olsa, ne kadar büyük bir laf da söylense, belli bir zamandan sonra insanda bir aşinalık oluyor. İlk anda gösterdiğin sabır, mükafat oluyor. İşte büyüklerimiz demiş ki, bu kelimeyi çok önemli bir Cümle daha doğrusu inna lillahi ve inna ilahi raciun. Aynı zamanda bir ayettir. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Bunu bir alışkanlık haline getirmişler. Biri bir haber verdiği zaman, şöyle bir yangın çıktı, böyle bir deprem oldu, böyle bir durum oldu, şu vefat etti veya böyle böyle başına gelmesini istemediği bir olayı ona anlattı hemen onu dermiş inna lillahi ve inna ilahi raciun ne yapıyor Allahu Teala'dan geldiğine inandığı için ve ilk başta verilecek olan o sevap var ya Allahu Teala seni izliyor melekleri izliyor her şeyi kayıt altında acaba bu kulum nasıl bir tepki verecek o yüzden bunu alışkanlık haline getirmek ve başımıza bir şey geldiği zaman ne kadar biz bunu tekrar edersek o kadar da o sıkıntılı zamanlarda aklımıza geleceğini düşünmemiz gerekiyor. Kardeşlerim, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilerden, arkadaşlarından bir tanesi çok değerli bir zattı. Ebu Saidi Hudri radıyallahu an. O anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem humma hastalığından yataktayken Yanına girdim. Humma hastalığı, bugünkü ateşli hastalıklara benzeyen sıtma gibi bir hastalık. Diyor ki, elimi onun üzerine koydum. İnanın diyor, hararetini örtünün üstünde ellerimle hissettim. Bu kadar ateşler içerisindeydi. Ya dedim ki, ya Resulallah, ateşinin hararetine hayret ediyorum. Yani şaşılacak bir durum bu değil mi? Ne buyurdu? Biz... Yani peygamberler böyleyiz. Bizim için imtihan kat kat fazla olur. Ve sevabı da bizim için kat kat fazla olur. Sordum, Ya Resulallah, efendim hangi insanlar en şiddetli imtihana tabi tutulurlar? Peygamberler buyurdu. Onlardan sonra kimlerdir diye sordum. Sonra salih insanlardır. Onlardan ''Herhangi biri fakirliğe cidden öyle müptela olur ki kıyafetinden başka bir şey bulamaz ve biriniz mutlulukla sevindiği gibi onlardan herhangi birisi bir imtihana uğramakla cidden sevinir.'' buyurdu i̇bn Macede geçen bir hadis. Buradan neyi anladık? İmtihan bir insanın günahlarından dolayı ceza olarak verilmiyor. Daha kolay bir anlam bakımından söyleyelim. Peygamberlerin insanların en değerlileri olduğunu biliyoruz. Peygamberlere her insandan çok daha fazla imtihan yapılması, imtihan edilmeleri, tabi tutulmaları da imtihanın aslında günahların azalmasına veya derecenin yükselmesine vesile olduğunu biliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le başlayacağız birazdan. Peygamberler neler yaşadı imtihan diye. ve peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem büyük günahları mı vardı? Hayır. Lakin hem günahlar azalıyor kulların bazılarında, bazılarında da. Dereceler yükseliyor. Gelin şimdi bu yolculuğumuzun ikinci kısmına yani peygamberleri ziyarete geçelim. İlk örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Taif yolculuğu olacaktır. Hemen ardından peygamberlerin çocuklarıyla imtihanına kulak vereceğiz. İçerisinde İbrahim aleyhisselam olacak, Nuh aleyhisselam olacak, efendim çocuk ve peygamber imtihanı. Sonrasında Eyüp aleyhisselamın İmtihanını dillendirmeye çalışacağız ve nihayet yine efendim alabileceğiniz imtihanları ibretleri kopyalayıp hayatımıza uygulamaya çalışacağız değerli kardeşlerim Taif Kureyşliler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar üzerinde zulüm ve baskılarını kat kat arttırmışlardı hatırlayın bunun üzerine yanına Evlatlığı aynı zamanda Zeyd bin Harise'ye aldı radıyallahu anh. Mekke devrinin 10. yılında Şevval ayında Mekke'ye o zaman yürüyerek 2 günlük mesafe olan Taif şehrine gitti. Amacı İslamiyet'i oralara yaymaktı ve bunalmış biraz bugünün tabiriyle hava değişimi almak. Ziyaretler etmekti. Taiflilerle Mekke halkının büyük dedeleri mudar olduğu için aynı sülaleden yani. Fakat aralarında bir rekabet var. Bu rekabette Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem ümitlendiriyor. Neden? Şimdi Mekke'de hem kendilerini yalnız bıraktılar, hakaretler ettiler, hem kendi peygamberliğini söylerse onlara bu mücadelelerinde Yardım ederler belki. Bir ümitle gitti. Hani biz destek verdik onlar vermiyorsa diye. Taif. Bağı bahçesi çok olan bir yermiş. Orada bulunan Sakif kabilesi putlara tapıyor. Onları İslam'a çağırmak aslında bir yandan da ölüme gitmek. Öyle kolay bir iş değil. Fakat tebliğ görevini de yerine getirmek durumunda. Taif'te on gün kadar kaldı. Oranın ileri gelen eşrafını çağırttı, onlarla konuştu. Kendisinin Allah tarafından gönderilen bir peygamber olduğunu arz etti ve Allah'a davet başladı. İşte ondan sonra olanlar oldu. Hiçbir Müslüman olmadığı gibi, kaba ve öyle ters sözlerle teklifi reddettiler ki, Aynı zamanda da gençlerin Müslüman olmalarından acayip korktular. Ve şu sözleri söylediler. Utanarak okuyorum. Allah, peygamber göndermek için senden başka kimseyi bulamadı mı? Haşa. Kavmin senden nefret etti. Onlar sözlerini kabul etmeyince bize geldin. Vallahi biz de kavmin gibi senden kaçınır, seni reddederiz. Memleketimizden çık git, nereye gidersen git dediler ve daha çirkin birçok sözlerle bu güzel daveti, ne daveti bu? İlahi daveti reddettiler. Alay etmekle başladılar, işi çirkin hakaretlere kadar vardırdılar. Çünkü görünürde orta boylu bir zat vardı sallallahu aleyhi ve sellem. Yanında da bir kişi, iki kişilerdi ya öyle zannettiler. taiften çıkacaksınız, taiften çıkacaksınız, zorluklar vesaire. İçlerinden bir takım böyle ipsiz, sapsız derler ya, ayak takımından kimseleri kışkırttılar, üç beş bir şeyler verdiler onlara, musallat ettiler. İkisi gidene kadar taşlayın. Bazıları da. Yolun iki yanına sıralandı, belli aralıklarla ellerine taşları, sopaları aldılar, fırlatmaya başlıyorlar. Bağıranlar mı istersiniz? Sövenler, küfür edenler mi istersiniz? Sopaları, taşları fırlatanlar mı istersiniz? Öyle ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ayaklarından artık kanlar akıyor. Topukları kan içerisinde. Biraz yürümeye devam ettiler. Ama o kadar yoruldular ki ve o kadar canları yanıyor. Dermansız düşüp oturmaya çalıştılar. Zorla kollarına girdiler. Yürüttüler. Taşlamaya devam ediyorlar. Efendimiz aleyhisselam ve Zeyd radiyallahu an yoruluyorlar. O atılan şeyler kendilerini isabet ediyor. Tekrar Çömeliyorlar, dindenme imkanı yok, kollarına giriyorlar tekrar. Gideceksiniz buradan, taşlamaya devam ediyorlar, arada gülenler, yazık evlatlığı Zeyd bin Harise radıyallahu an. kendisini korumak için Efendimiz aleyhisselamı çaresizlik içinde bir o tarafa koşuyor, oradan taş geliyor, bir bu tarafa hangisini tutacak? Zaten o da başından yaralanmış, ayaklarından kanlar akıyor, baldırı, sırtı, o atılan taşlar, acaba kaç tane taş atıldı bahtsızlar tarafından, kanlar süzülmeye başlamış. Neyse, tabii yorgun, yaralı, bitkin bir şekilde, yol üstünde bir bağa sığındılar. Orası, Rebiyan'ın oğulları Utbe ve Şeybe'nin, Bağıydı. Biraz izlediler, oradan hakaret etmeye devam ettiler bir süre daha, sonra çıkıp gittiler. Üzgündü Efendimiz aleyhissalatu vesselam, bitkin bir haldeydi. O üzüm yani asmanın gölgesinde biraz dinlenip, sakinleştikten sonra ellerini semaya kaldırdı. Şöyle niyazda bulundu. Ey Allah'ım! Kuvvetsiz ve çaresiz kaldığımı, halkın nazarında hor ve hakir görüldüğümü ancak sana arz ve şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin merhametlisi! Herkesin hor görüp de dalına bindiği bir çarelerin Rabbi sensin. Benim Rabbim sensin. Sen beni kötü huylu, yüzsüz bir düşman eline düşürmeyecek. Hatta hayatımın dizginlerini eline verdiğin akrabamdan bir dosta bırakmayacak kadar bana merhametlisin. Ey Allah'ım! Senin gadabına uğramayayım da, çektiğim bela ve sıkıntılara hiç aldırmam. Fakat senin aff ve merhametin bana bunları göstermeyecek kadar geniştir.'' Ey Allah'ım! Senin gadabına uğramaktan, rızandan mahrum kalmaktan, sana senin o karanlıkları aydınlatan, dünya ve ahiret işlerini yoluna koyan, ilahi nuruna sığınıyorum. Ey Allah'ım! Sen hoşnut oluncaya kadar, affımı dilerim. Ey Allah'ım! Her kuvvet, her kudret ancak seninle kaimdir. Rebiyanın oğulları işte Utbe, Şeybe, Sakiflilerin yaptıklarını anladılar, neler yaptıklarını, üzüldüler. Tabi ak arada akrabalık bağı da var. Kendilerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı sorumlu hissettiler. Hristiyan köleleri Addas, bir salkım üzümle kendisine yollandı. Efendimiz Aleyhisselam kendisine üzüm getiren köleye İslamiyeti anlattı, Müslüman olmasını sağlamış vesile olmuştu. Daha sonra bakıyoruz oralara bir mescit yaptırıldı. Cebrail Aleyhisselam geldi. Cebrail Aleyhisselam Allahu Teala'nın kendisine bir imkan sunduğunu, eğer dilerse Dağlarla görevli olan meleğin, kendisine bunu reva gören insanlara karşı yürüyeceğini, iki dağın birleştirilmek suretiyle dümdüz edileceğini o bölgenin buna izin vermedi, daha doğrusu istemedi. Aralarından hayırlı insanlar çıkacak, ümit ediyordu, dua ediyordu ki öyle de oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem Namaz kılarken Kabe'de hakaretler üzerine deve işkembeleri atıldı. Ailesiyle imtihandaydı. Hanımlarını Ayşe annemizin dışında radıyallahu anha kendi eliyle toprağa gömdü. Yavrularını bir bir Hazreti Fatıma radıyallahu anha annemizin dışında bir bir toprağa gömdü abisi yoktu, ablası yoktu, anası yoktu, babası yoktu ve imtihan dolu bir hayattı. Belki sebebi mucibden bir tanesi de ey insanlar bakın en değer verdiğim ve en değer vermenizi iste istediğim peygamberiniz bile hangi imtihanlara düçar oldu? Kendinize gelin halinize şükredin sallallahu aleyhi ve sellem şimdi peygamberlerin çocuklarıyla imtihanlarından biraz bahsetmek istiyorum kardeşlerim sayısı az olmayan bir bölüm bu örnek verecek olursak Adem aleyhisselam Habil gibi iyilik timsali evladının yanında Yeryüzünde ilk kanı dökecek ve kardeş katili olacak Kabil'in de nesi babası. Ayrıntısını bilmiyoruz ama kim bilir, Hz. Adem aleyhisselam kardeş katili olmaması için ne kadar dil dökmüştü? Bilemiyoruz. Ama peygamber olmasına rağmen oğluna söz geçirememişti. Yakup aleyhisselamı hatırlıyoruz evlatla imtihan dendiğinde. O da çocuklarıyla imtihana tabi olmuştu. Kıskançlıklarından dolayı küçük kardeşleri Yusuf'u öldürmeyi göze almışlar, sonunda bir kuyuya atıp ardından değersiz bir paraya satmışlardı. Yakup aleyhisselam, oğullarının o kurt yedi yalanlarını bilmesine rağmen, evlatlarıyla irtibatını kesmedi, onların vicdana gelmesini bekledi ve evlat hasretiyle yanıp tutuşurken, sabrın en güzel örneğini gösterdi. Nuh aleyhisselam, herkes gibi o da oğlunu imana çağırdı. Ama hidayetine sebep olamadı, ve gözlerinin önünde, inkârcı oğlunun boğulmasına görerek, o ağır evlat acısını yaşadı. Halbuki, oğlunun hidayet ermesi için, Az çaba sarf etmedi. Oğulcuğum dedi. Oğulcuğum yapma. Hatta boğulmadan önce de. Gel tevbe et, gel dese de. Hayır ben şu yüksekçe bir yere çıkacağım. Orada güvendeyim demişti. Nuh aleyhisselam oğlunun inanmadığına mı yansın yoksa boğulduğuna mı? Kardeşlerim İbrahim aleyhisselam da oğluyla imtihan edilmedi mi? Allahu Teala İbrahim aleyhisselam'ın dillere destan olan imtihanını bizlere aktarmıştı. Hadis-i şeriflerde de geldi. İbrahim aleyhisselam Burak ile bir günde Şam'dan Mekke'ye gelip giderdi. Bu ziyaretlerinin birinde Mekke'deyken bir rüya görmüştü. Zilhicce'nin 8. günü. Rüyasında Allahu Teala ona ilk ve tek oğlu olan İsmail aleyhisselamı kurban etmesini emretti. Önce bu rüyanın Rahmani olup olmadığında tereddüt etti. Çünkü kendisi peygamber ya, acaba bunda bir emir mi var? Yani Rabbimden gelen bir emir mi? Bekledi. Bugüne terviye günü deniliyor. Zilhicce'nin dokuzuncu günü yani bir gün sonra yine aynı rüyayı tekrar görünce bu rüyanın Rahmani olduğuna yavaş yavaş inanmaya başladı. Bugüne de Arefe günü diyoruz. Bir gece sonra yine aynı rüyayı görünce üç gün arka arkaya artık bunun kat'i bir emir olduğunu anladı ve denildiği gibi oğlunu kurban etmeye karar verdiği için o güne de ne diyoruz? Kurban günü manasına gelen Yevmi'n Nahir. Allahu Teala'nın Halilinin tam bir teveccüh ve teslimiyet içinde olduğunu, onun Allah için her türlü fedakarlığa katlanabilen numune bir insan olduğunu göstermek için çok ağır bir imtihanı tabi tutuyordu. Şu kadar var ki, büyük bir imtihan olduğu için, bu emri bir defada ve kesin bir şekilde indirmemiş, arka arkaya rüyada göstermek suretiyle, tedrici olarak beyan buyurmuştu. Ayet-i Kerimelerde şöyle geçecek, Saffat Suresi 102 ve Saffat Suresi, 103. Ayetler Çocuk kendisiyle beraber yürüyüp gezecek çağa erişince, Ey oğulcuğum, rüyada ben seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün ne dersin dedi. İsmail aleyhisselam, babasının bu teklifine hiç tereddüt etmeden teslimiyet içinde cevap veriyor. Ayet şöyle devam eder. Ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. İşte oğlunun böylesine metin olduğunu, cesur olduğunu ve en kıymetli sermayesi olan cananı bile Allah için seve seve verebilecek bir durumda olduğunu gördü İbrahim aleyhisselam. Memnun oldu. Oğlunun ölmesine memnun değil, ama bir, bir ne geldi? Emir geldi. Böyle bir emir en büyük yerden geldi. Celle Celaluhu bunu yapmalıydı. Bu sefer iki kat üzülecekti. Hem kendi üzüntüsü hem de İsmail aleyhisselam deseydi ki babacım niye öyle yapıyorsun sen bana niye kıyıyorsun dese acısı iki kat artacaktı öyle olmadı. O yüzden memnundu. Ve sıra niye geldi? O emrin yapılmasına yani icrasına beraberce bugün zaten hacılarımızın da gittiği o şeytan taşlama yerine yani mina denilen mevkiye vardılar. O sahneyi, o anları bilemiyorum nasıl anlatabiliriz veya anlayabiliriz. Oğlunuzu birazdan o emir olduğu için Öldürmek durumundasınız. Ne yaptı İbrahim Aleyhisselam? Ciğer paresini bağrına bastı, öptü, kokladı. En son yüzü koyun yatırdı. Allahu Teala'nın emrini yerine getirmeye hazırlandı. Bu şekilde yatırmasının sebebi neydi? Neden öyle? Anlatılıyor ki eserlerde. Eğer sırt üstü yatırsa bir baba düşünün zaten bir tane yavrun var yani oğlun onun yüzünü göreceksin zaten şefkatli bir insandı imtihan zaten o zayıf olduğun yerden geliyor bu sefer oğlunun yüzünün şeklini görecek şefkati ağır basacak o yüzden Allahu Teala'nın emrini ya yerine getiremezsem diye korktu nihayet oğluyla vedalaştı. Helalleşti, bıçağı boğazına çalmaya başladı. Birkaç kere çaldı, bıçak kesmedi. Tekrar çaldı fakat yine kesmedi. Her defasında bıçağın ağzı geri dönüyor. İşte o an, nefeslerin kesildiği bir anda emri ilahi geldi. Emri ilahi geldi. Saffat Suresi 103-104 ve 105. Ayetler Bismillahirrahmanirrahim Babası oğlunu alnı üzerine yatırınca biz ona Ya İbrahim diye seslendik. Rüyana sadakat gösterdin. İşte biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Sadakallahu lazim. Baba ve oğul tarafından ne yapılmış oldu? kulluğun en mükemmel numunesi ortaya konulmuş olduğu. Yani, bugün ağzımızda söylediğimiz iddialar var ya, Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem seni çok seviyorum. Veya sıkıştığımızda, moralimiz bozulduğunda Allah Allah diyoruz Celle Celaluhu. Ama sevginin ispat edilmesi gerektiğini öğreniyoruz. Allahü u Teala haşa kulunun bu derecede güvenilir, sözünün eri ve bu imtihanı kazanacağını bilmiyor muydu? Biliyordu. Benim de senin de neyi yapıp yapmayacağımızı da biliyor. Lakin sebepler alimindeyiz Ve anlamamız lazım ki, Rabbimiz Celle Celaluhu kulunun ne yapacağını bilmediği için değil, sana bana örnek olsun diye, Kur'an'da bunları buyurdu. Düşünelim diye, akledelim diye, yarın benzer durumlarla karşı karşıya kaldığımızda, peygamberlerin başına neler geldiğini bilelim diye. Ve insan aklının almayacağı, kelimelerle ifadesinin belki de imkansız olduğu bu hadise hakkında ayet-i kerime nasıl efendim devam etti? Bu gerçekten apaçık bir imtihandı. Yani ne buyruluyor? Öyle bir imtihan ki büyüklüğü apaçık meydanda. Çünkü imtihan dediğiniz zaman her insanın imtihanı birbirinden farklıdır. Evet, bir insanın dişinin ağrıması da bir imtihandır. Lakin bir insanın komple çenesinin alınacağı bir ameliyat daha ağır bir imtihandır ve bir insanın, örneğin uzuvlarından bir tanesinin alınması daha ağır bir imtihandır. Dolayısıyla bu apaçık bir imtihan buyuruldu. İbrahim aleyhisselam bu ilahi nidayı işitince etrafa baktı. Bir de ne görsün? Gözleri sürmeli, boynuzlu bir koç geliyor rivayete göre Cebrail aleyhisselam semadan doğru geliyor. Ayet-i kerimede buyrulduğu üzere oğluna bedel olarak ona büyük bir kurbanlık verdik. İbrahim aleyhisselam koçu kurban ediyor, Allahu Teala'ya hamd ediyor ve şükranlarını arz ediyor. İşte Rabbimiz o zaman da İbrahim aleyhisselama yaptığı o hediyeler ihsanla kalmamış, kıyamete kadar nesiller ve çağlar boyunca hatırasının anılacağı ayet-i haber vermiş. Bizzat Kur'an tabiridir. Mealen, sonra gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. Yani tanınan bir insan oldu. Müminlerin hayvanlarını Allah için kurban etmeleri, işte bu teslimiyet hadisesini kıyamete kadar canlı tutmak içindir. Yoksa şu kurbanda kaç kilo et bana düşecek, yarım kilo daha fazla sana düştü deyip de kavga edecek bir kurban bayramı değildi. Kardeşlerim, evlatla imtihan dendiği zaman yine öyle hayatlar var ki, Onlardan bir tanesi yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalıydı. Daha önceki o bölümde de sizlerle paylaştık ya. Efendimiz aleyhisselam yedi çocuğundan altısını kendi elleriyle toprağa gömdü. Özellikle erkek çocukları hikmeti ilahi daha küçükken vefat etti. Hatta o zaman Kur'an'da da geçer. Ebter Ebder dediler, değil mi? Yani soyu kesik manasında hiçbir oğlu yok diye. Böyle anlatmaya çalıştılar, cehaletlerinden dolayı. Yani kardeşlerim, günümüzde de imtihanlar farklı farklı. Nuh aleyhisselamın öyle, Yakup aleyhisselamın öyle, anlatmaya çalıştık İbrahim aleyhisselamın hakeza aynı şekilde. Allah her bir kulunu gücüne göre imtihan ediyor. Bazı peygamberlerde olduğu gibi Allahu Teala, işte bakın evlatlarıyla da imtihan etmekte. Ailesinden uzaklaşan, çıktığı yeri beğenmeyen, başına buyruk hareket eden, suça karışan, bir iş yaparken ailesiyle istişare etmeyen, dik kafalı, Allah'ın sıkça vurguladığı sıla-i rahmi göz ardı eden, Ailesiyle kavgalı çocukların sayısı bugün az değil. Babalar ne kadar çırpınsa da evlatlar bildiğini okumaya devam ediyor. Allahu Teala altından kalkamayacağımız yük vermesin. Peygamberlerin başına gelenler elbette onların gücü nispetindeydi. Dua edelim ya Rabbi ne olur kızımızı, oğlumuzu inanmış, samimi kullarından eyle. Onlara ibadeti, onlara örtüyü, onlara doğruluğu ve senin sevgini, sevdiklerinin sevgisini ne olur ver? Hayırlı insanlarla karşılaştır, kendi nefislerinden gelen ve şeytanlaşmış insan ve cinlerin kötülüklerinden gelen tüm imtihanlardan muhafaza buyur, amin diyoruz. Ve Eyyüb aleyhisselam. Geniş servete sahip bir peygamberdi. Evlatları, malı mülkü çoktu. Her türlü hayvanlardan, sürülerinin olduğunu okuyoruz eserlerdi. Allahu Teala, önce kendisine bol bol lütuflarla, zenginlik ve rahatlıkla, sıhhat ve afiyetle imtihan etti. O ise, Bunların hiçbirine aldanmadı, bir an bile gaflete dalmadı, zikrine ve şükrüne bütün ihlasıyla devam etti. Dünyalık onu şaşırtmıyor, kulluğunu yapmaya, insanları Allah yoluna davet etmeye mani olmuyordu. Daha sonra imtihanlar başladı. Allahu Teala onu musibetlere karşı sabır ve teslimiyette biz insanlara numune olarak göstermek üzere büyük bir imtihan verdi. Ona bahşettiği maddi imkanların hepsini elinden aldı. Bütün serveti, malı, mülkü sonuncusuna varıncaya kadar elinden çıktı. Çocukları vardı, hepsi öldü. Kendisinin sağlığı yerindeydi, çok ağır bir hastalığa yakalandı. Ve vücudu ızdırap veren bir hastalıkla işgal edilmişti. O ana kadar kendisine verilen her şey gitmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleminde hadislerinde belirttiği gibi kendisinin yani Eyyub aleyhisselamın hastalığı insanlara nefret verecek, çirkin görünüş verecek bir hastalık değildi. Çünkü peygamberler Nefret verici hastalıklardan korunmuşlar ama ağır, acı çektiren bir rahatsızlıktı. Tabi ilahi takdirin bir cilvesi olarak, bir takım musibetler arka arkaya gelmeye devam ediyordu. Hanımının dışında akraba ve dostları kendisinden yüz çevirdi. Yanına kimse gelmiyor. Vaktiyle bir ev halkı gibi geçindiği kimseler kendisini tanımaz oldu. Bütün hakları inkar edildi. Aradan seneler geçmiş, hastalığı uzadıkça uzamıştı. O, Allah için sabrediyor, sabah akşam gece gündüz Mevla'yı zikrediyor, ona hamdü senada bulunmaktan ayrılmıyor, ibadetlerin hiç aksatmıyordu. Bunu gören şeytan, onu bu kulluk makamından düşürmek ve imtihanı kaybettirmek için var gücüyle musallat oldu. Derdinde, devanında, aynı kaynaktan geldiğini çok iyi bilen Eyyub aleyhisselam, Allahu Teala'nın kendisini yalnız bırakmayacağına, güzel bir sabır bahşedeceğine dair bir inançla, zat-ı bariye sığındı. Şeytanı, şikayette bir mahsur görmedi. Şunu diyebildi sadece. Sad Suresi 41 ve Enbiya Suresi 83 Bismillahirrahmanirrahim Resulüm, Kulumuz Eyyub'u da an. O Rabbine, Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi, Diye nida etmişti. Eyyub aleyhisselam, Mal ve servetini kaybetmiş olmaktan, bütün yakınlarının, dostlarının, akrabalarının yüz çevirmesinden ve böyle acı veren bir hastalığa yakalanmış olmaktan daha çok, şeytanın kendisine verdiği o vesveselerden yakınıyordu. Hanımı da dahil, kendisine vefakarlığını devam ettiren dostlarına da, şeytan türlü türlü vesveseler vermekten geri kalmıyordu. Öyle ki, Şeytanın tahriklerine aldanan bazı kimseler dediler ki eğer Allah Eyüp'ü sevseydi onu böyle acılara müptela etmezdi dediler. Bazıları da eğer Allahu Teala Eyüp'te bir hayır görseydi bu musibet ona erişmezdi. Yani demek istiyorlardı ki başına günahları ve Efendim, kötülüğü sebebiyle bunlar geldi. Sonra bazıları da dediler ki, bu kadar senedir sıkıntı içinde yaşıyor. Allah ona acımıyor. Kim bilir ne günah işledi ki bütün bunları çekti. Bunlar ne kadar ağır imtihanlardı. Acınıza mı yanacaksınız, kaybettiğiniz evlatlarınıza, Yiyecek ekmek bulamadığınız o zamanlara ki zenginken ve bunca laf. Halkı yine vahdaniyete çağırmaya hasta yatağında da devam etti. Sabır çağlayan Eyyub aleyhisselam başına gelen bütün bu musibetlere biznillahi Teala sabır ve tahammül gösterdi ve çok ızdıraplı Günler geçirmesine rağmen halinden şikayet etmedi. Rıza üzereydi. Allah'ım sen aldın, sen verdin buyururdu. Bütün olanlar sadece sabrını, ümidini, hamdini ve şükrünü arttırırdı. Hiçbir iptila ve sıkıntı onu bir an bile Mevlasından alıkoymadığı gibi yaklaştırırdı. Ve şunu diyebildi Eyyub aleyhisselam. Ne olur üzerimden bu hastalığı al, ne olur şunu ver, Ya Rabbi demedi, diyemedi. Tam bir teslimiyetle ilk ve son olarak naz ile niyaz etti, bana bir dert gelip çattı, sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bunu diyebildi. Bunun ötesinde hiçbir şeyden söz etmedi. Edep ve hayasının kemalinden ötürü hiçbir istekte bulunmadı. İtimadını hiçbir zaman sarsmadı. Her şeyi Mevlasına bıraktı. Ve sonra gelenler geldi. Böyle bir yöneliş, böyle bir itimattan sonra kendi katından Allahu Teala şifaların en güzeliyle şifa vermeyi murad etti. Tabi görünen sebepler olacak sebepler alemindeyiz. Kendisine ayağını yere vurması emredildi. Yerden su kaynayıp akmaya başladı. Yerden fışkıran bu şifalı soğuk suyla hem yıkandı emir üzere çünkü Allahü Teala emretti. Yıkanacak ve içilecek soğuk bir su buyurunca hem içti hem yıkandı. Bir mucize olarak vücudunun içinde dışında ne kadar hastalık varsa Hepsinden şifaya, afiyete kavuştu. Yorgundu, dinlendi. Yüreği yanıyordu, soğudu. Sapa sağlam ayağa kalktı. Hatta eskisinden daha sıhhatli, efendim, daha kuvvetli, önce olduğundan daha güzel oldu. İlk anda hanımı bile neredeyse onu tanıyamayacaktı. Gülümseyince ancak tanıyabildi. Sabrın, ne güzel neticelere vesile olduğuna dair. Allahu Teala Enbiya suresinde bakın ne buyuruyor 84. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Biz de onun bu niyazını kabul etmiş. uğradığı sıkıntıyı kaldırmış. Tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra olmak üzere hem ailesini hem de kaybettikleriyle beraber bir mislini daha vermiştik. Onun bu imtihan karşısında sabır ve metanet göstermesi, kıyamete kadar beşeriyete bir ibret numunesi oldu. Şayet, onlar zamanının en faziletli, en değerli kulu olduğu halde, Eyüp Aleyhisselam'ın başına gelenleri hatırlarlarsa dünya sıkıntılarına karşı teselli bulmuş olurlar. Bir insanın ne kadar büyük olursa olsun bir musibete uğradığı zaman sabretmesi ve Allahu Teala'ya sığınıp ondan yardım dilemesi gerekir. Yusuf Aleyhisselam O da imtihan üzerine imtihan yaşamadı mı? Kendisine çocukluk yaşlarında babasızlık, annesizlik vurdu. Biliyordu annesinin babasının yaşadığını ama göremiyordu. Gidemiyordu. Fitne çıkmasından korkuyordu. Çünkü kardeşleri bu sefer belki reddedilecekti. Uzun yıllar annesinden babasından mahrumdu. Haber bile alamadı. Ardından zina iftirasına tutuldu. Ardından biliyorsunuz zindanlara gitti, isyan etmedi. Bu kötü fiili işlemektense burada durmak daha iyidir dedi. Ve öyle üç gün, beş gün değil seneler yattı. Çıktıktan sonra da imtihanı bitmedi. Yunus Aleyhisselam'a bakıyoruz. Yunus Aleyhisselam da Allahu Teala'dan haber beklemesi gerekirken bir anda o kadar kızdırdı ki ümmeti henüz emiri gelmeden kendi başına hareket ettiğinden dolayı kendisine de başka bir imtihan geldi o da balığın karnında. O karanlık yerde kaldı kendisi hatasını Kur'an-ı Kerim'de belirtilen şekilde anladı, nefsine zulmettiğini itiraf etti ve sonra müjdeler verildi. Şunu anlıyoruz, İsa aleyhisselam da aynı şekilde bakın, havarileri vardı, hayatı boyunca, kendi aile ailesini kuramadan, sırf Allah rızası için nelere katlandı? İnsanların kapılarına gitti, mücadeleler verdi ve kendisini öldürmek isteyen, en yakınında insanlar oldu. Kendisini yalanlayanlar oldu. Bunları şöyle geniş bir şekilde ele alacak olursak, biraz düşünecek olursak anlarız ki Kur'an-ı Kerim elbette bir hikaye kitabı değildir ve Allahu Teala bunları ibret almamız için yazmıştır. O zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evladın ile imtihanın varsa Nuh aleyhisselamı hatırla Nuh aleyhisselam bitmek, tükenmek bilmeyen bir sevgiyle son ana kadar oğlundan ümidini kesmedi ne olur iman et dedi. Biz de kızımıza, oğlumuza zaman zaman bizi kızdırdıkları için, istediğimiz gibi olmadıkları için onların ahiretlerinden, geleceklerinden endişe ettiğimiz için, biraz fazla üzerlerine gidiyoruz ya, anlayacağız ki, duaya devam edeceğim, ümitli olacağım. Sonra, Eyyub aleyhisselamın, o hastalıklarına, senelerce, öyle üç gün, beş gün, bir ay, iki ay değil, senelerce çektiği sıkıntıları, düşünüp, eğer ben hastaysam, benim pirim efendim Eyyub aleyhisselam Rabbimiz Celle Celaluhu'nun kullarından bir tanesiydi. O bir peygamber olduğu halde bunları yaşadı. Ben bu kadar sızlıyorum, ağlıyorum, acılar çekiyorum ama deyip Eyyub aleyhisselamı hatırlamak gerek. Maddi sıkıntılar yaşandığı zaman İsa aleyhisselamı aklına getir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i aklımıza getirelim. Üç gün arka arkaya, efendim, dumanı tütmeyen bir baca, evin üstünde çıkan, efendim duman olduğu zaman yemek olduğu anlaşılıyor ya, bir şeyler kaynatılıyor veya pişiriliyor. Arka arkaya üç gün olmamış. Üç gün olmamış derken, mesela bugün yanmış, bir hafta sonra, belki iki hafta sonra bir daha, böyle üç gün, dört gün, her gün yemek piştiği olmamış. Ve kendisi karnına, mübarek karnına iki tane taş bağlıyor. Neden? Sebebi nedir? Niye bir insan karnına taş bağlasın? İmkan yok. Ve senin benim için örnek, sofrada bugün hanımın veya annen veya bir yere gittin bir eksik gördüğünde peygamberini hatırla aleyhisselam. Bu niye böyle olmuş ya? Ispanak böyle mi yapılır? Pırasa şöyle midir, bu böyle midir dediğin zaman al sana örnek. Açlıktan midesi, guruldayan ve bundan dolayı gece uykusu gelmeyip de gideyim mescitte biraz namaz kılayım, yiyecek bir şey yok diyen bir peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti olarak Bugün sofrada oturduğumuzda şeytan bize eğer eleştiri yapmamızı fısıldıyorsa ona vereceğimiz en güzel cevap susmaktır. Elhamdülillah deyip şikayet etmeden yemeğimizi yiyip kalkmaktır. Bugün yine bu, bu yemek var ya veya bu niye eksik dememektir. Sonra niye anlıyoruz? Bugün senin hakkında bir iftiradı bulunulduğu zaman Yusuf aleyhisselam sana örnek veriliyor. Sen doğru yoldan ayrılma. Bugün e bizim sayımız az. Koca bilmem şunlara bunlara ülkeye kafa mı tutacağız bu sisteme deme. Asabı kef örneği verilmiş. On kişi bile değillerdi. Ama güç yetiremediler. Her peygamberden alacağımız bir örnek var. Bugün hayatımızda imtihan olarak gördüğümüz her şey annesiz babasız oluyor olmamız, yuvamızın dağılması, çocuğumuzun olmaması, çocuğumuzun olsa da efendim istediğimiz şekilde olmaması, parasız kalmamız, ağır hastalıklara kapılıyor olmamız, insanların bizi anlamaması, yalnız kalmamız, iftiraya uğramamız, dövülmemiz, işkence edilmemiz. Bunların hepsini toparlasanız peygamberlerin hayatlarında Ayrı ayrı bulursunuz. Çünkü bunlar bize, Allahu Teala'nın, Ey kulum, Sana verdiklerime sabredersen, Mükafatını, Ahirette vereceğim, İsyan etme, Seni bu dünyaya ben getirdim, Bu dünyada her şey, Bildiğin bilemediğin her şey bana ait, Senden sadece şunları şunları istiyorum, Bak benim peygamberlerim dahi, Neler yaşadılar, Zannetme ki onlara, bir şey tanındı fırsat tanındı siz madem peygambersiniz özel tabi seçilmiş kullarsınız çünkü kimse kendisi isteyerek peygamber olmadığı için seçilmiş olmak gerekiyor zannetmeyin ki ben onları bu şekilde yarattım işte size onlardan haber veriyorum dercesine Rabbimiz Celle Celaluhu bize bunları anlatıyor yani diri diri ortadan ikiye bölünen peygamberler oldu yani Şit Aleyhisselam'a bakıyorsunuz, Efendim Hul Aleyhisselam'a bakıyorsunuz, kavimleri hangi terbiyesizlikleri yaptılar? Lut Aleyhisselam'ın imtihanına bakın, ya kızımla evlenin diyor, siz niye böyle pis şeyler yapıyorsunuz diyor. Belki o zamana kadar insanların görüp göreceği en kötü pisliklere muhatap olmak zorunda kaldı Lut Aleyhisselam. İki tane melek gelmişti biliyorsunuz. Tabii melek olduğunu bilmiyor kendisi de daha sonra öğreniyor. Helak olmadan önce kapısına dayandılar. Ver onları bize dediler mesela. Her peygamberin ayrı imtihanı oldu. Demek ki bizim de her anımızda yoldaşımız olacaklar. Bizim yarenimiz olacaklar. Bu verilen örnekleri aklımızdan çıkarmamaya çalışacağız ve tekrarlayacağız, Ya Rabbi, sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, Ya Rabbi, dünyada nasıl bir kul olmamız gerekiyorsa, öyle kulluk etmeyi bize sevdir, Ya Rabbi, nelerden kaçmamız gerekiyorsa, senin razı olmadığın, beğenmediğin neler varsa, Onları ne olur bize bildir, biz de onlardan soğuyalım, nefret edelim. Ya Rabbi, peygamberlerin örnek olarak verdiğin, o tavırlarına, o hal ve hareketlerine, bizleri yakın eyle. Anlattıklarından, dersler almayı nasip eyle. Ya Rabbi, nefsimizde bir an bile olsa, baş başa bırakma. Evlatlarımızı, Ailemizi, bedenlerimizi, ruhlarımızı sana emanet ediyoruz. Ne olur, hayırlı insanlarla karşılaştır bizleri. Hayırlı bir şekilde ölmeyi ve dirilmeyi nasip eyle. Son nefeste kul haklarından kurtulmuş, ya helalleşmiş, ya senin affına uğramış ve kelime-i şehadeti canı gönülden getire getire ki buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek son nefesi vermeyi, çenemizin bağlanmasını ve senin rızanı kazanmış bir şekilde ahirette dirilmeyi cümlemize nasip eyle Amin, Amin, Amin Velhamdülillahi Rabbil Alemin